Sabahlar Sabahlar Modern Sabahlar, sabahlar. 103.1 Radyo Modern Sabahlar'dan Günaydın sevgili dinleyiciler 20 Ocak 2014 Pazartesi sabahı bazıları için yeni bir haftanın başı bazıları için de kredi taksidi ödeme günü hoş geldiniz efendim stüdyomuza Hoş bulduk günaydın ben. Hoş bulduk günaydın nasıl biliniyor ya bunlar Bunlar, Bunlar ev geliyor. Nasıl? Bugün benim bu varpu varpu var. var, var. Bazı ödemeler ki var. Kimisinin başı. faturası, kimisinin doğası, kimisinin ee, işte kredi taksiti var. Yani bugün ödemeye niyetli olduğunu yeterli. Tabii ki paranız olsun kolay. <gülüyor> vallahi Ulusunlar çok efendim. Çok doğruymuş vallahi. Nasıl ben anlamadım. İkinizin önünde bir geliyor. Ben benim niye haberim yok bu taksit ödemelerinden ki doğru. Doğru değil mi? Ki doğru evet. Seni de e, etkileyen bir gün. Bugün 20 Ocak 2014. Ama Ankara'mıza özel bazı haberler var bugün. Ankara'mıza özel bir hava durumu da var. Yine 4 derecelik hava sıcaklığını ben sanki bir bahar sabahı gibi yaşadım ama yağışlar maaşlar diyorlar. Ne yağışları ya? Ne yani ben yıllar sonra adeta aradığım dostu sevgiyi buldum Ankara'da. O bana bir yoldaş oldu, bir candaş oldu. Ee, ben onu artık kimseciklerle paylaşmak istemiyorum. Oktay. Caman kimseciklerle paylaşma Fahir. <gülüyor> Aman kimseciklerle paylaşmayın. Hemen oracıkta kimseciklerle paylaşmadım. 12 dereceye çıkacak bugün hava sıcaklığı. Oktay beni sapasın. Yamansın. Sap Hakikaten Civansın. Kim? Valla hoyratsın. Yanınızda, hayınsın. Zalımsın. Yanınızda sevdiceğiniz varsa 13-14 dereceye çıkacağını garanti ediyorum. En az 2 derece oynar. Ediyorum. O da sevdiceğinin sayısına göre. Bazılarının 2 ve üstü sevdiceği sayısı var ki onlarınki. 30-35 dereceye kadar çıkma ihtimali var. Üstelik bak. şöyle de bir şey e, haber verelim. Güzel haber verelim. Bu hafta yağmur da göreceğiz. Yağmur mı? Oktay desene barajlar dolacak. Yayınımızın 2 e, dakikasını şahsi meselelerime ayırabilir miyim? Çok küçük bir... Estağfurullah. Estağfurullah buyurun muhterem. Yani anlatmak istediğim bazı şeyler buyurun. var. Buyurun. Ee, bazı açılardan sizin de ilginizi çekeceğini düşünüyorum anlatacaklarımın. Şahsi Gülden. Tabii ütü günü olduğu için ben orada şey yapamadım e Sen bana dedin öyle olmadığını, Şimdi sen söylediysen sen söylemedin ondan sonra git. Şahsi gündem. Şahsi gündem. Merhaba şahsi gündemde EGK heyecanı olarak karşınızdayım arkadaşlar. Bir <gülüyor> oyun ve Oktay Demirel'e de hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Bu, bu Valla biz de apar topar, filmde, bir anda çağrıldık Öncelikle programı. tebrik ederim. Süper bir ...giriş müziği ve şey tanıtım hazırlamışsın. Şey, çok güzel. Falan bayağı uğraştık. Bayağı bir oldu yani, belli. Sağlam ellerden çıktı her halinden belli. Tebrik ederim. Buyurun. O şahsi ellerin, gündemde... E, öpüyorum o elleri ve başarıların devamını diliyorum. Her bölümde e, çok teşekkür ederim. Her bölümde şahsi <gülüyor> <gülüyor> meselelerimi masaya yatırıyoruz. Buyurun. E, geçtiğimiz yıl hatırlarsınız takip edenler bilirler... ...kış lastiği almıştım ben ve doğru düzgün kar yağmadığı için... Yıl boyunca hayıflanmıştım o kadar para verdim falan diye. E, bu yılın e, başından beri de kar yağmazsa çünkü lastikleri değiştirmedim yeni kış lastiği almadım. Kar yağmazsa bu yıl kış lastiği almayacağım. Havalar böyle gittiği sürece ben çok şanslıyım. Zaten kış lastiklerini yazında kullandım iyice maymula döndü onlar. Bu seneyi böyle geçireceğim diye seviniyordum ve kar yağmaması beni çok mutlu etti. Ancak e, içlik aldım. İçlik de e, kullanışsız duruma düştü. O yüzden... Kadük mü yani? Kadük yani. O, şimdi kış lastiği almayarak yaşadığım Hı -hı. mutluluğu durup dururken içlik alarak gölgelemiş oldum. E, takdirlerinizi sunuyorum. Kabuğuyla saygıyla duyurulur <gülüyor> Aslında çok acayip bence de e, o Ege'nin sorunu konu. hepimizin sorunu. Kısa bir bölüm yani tabii. bu amaç şipşak. Çok ee, güzel olmuş. Bu anekdotlar köşesinde. Benim de çok güzel e, haftaya yayınlanmaya başlayacak anekdotlar köşesi var. O anekdotlar köşesinde. E, bu, bu parçayı da kullanırım eğer izin Ege, Ege izin verirse. Değil ben, mi Ege? Bu hikayeyi ben Tabi kolayakta gelebilirim. Anekdotlar, mi? anekdotlar da. Anekdot, anekdot ne bacım? Çok güzel ee... Evet. Şu anda küçük bir lansman yaptım. <gülüyor> Anekdo'nun nesini mutluyum? <gülüyor> Programımız yine üst üste bindi. Vallahi bindi bindirme yapar. <gülüyor> Bu arada bir dinleyicimiz Twitter'dan bana bir mesaj gönderdi. Hakaretane mi? Ha ne demiş? Hakaretane. Dostane ama içinde tehditte barındıran. Hmm. Hiçlik giyen erkek hiçlik yapamaz gibi bir şey. Yani, yani iç iç içlik gelen de erkek hiçliğe giden yolculuğa başlamıştır. Aynen. Ben anlamadım tam yani başka bir atasözüyle açıklamayı yani, bırak Fahir gibi anlayamadım. <gülüyor> şey gibi düşünün. Ne? Hiç hiçlik de kafiyeli. Aman bu adam çok hiçtir. Her şeyi yapar numaralar bitmez bunda falan filan Hiçlik giyilince o biter diyor. O biter diyor. Ha sağlam olursun diyor yani. Sıkı mı diyor yani. yani ben öyle anlamadım. Yani diyor bunda bir şeytan tüyü var ya bu hınzırın. O tüyü döküyor. Ya yani o tüyü i̇şte döküp böyle cillop gibi altından vırış bırış bir deri çıkıyor. Yani öyle bir şey işte Oktay. Ben İster miyiz bunu? Hayır. Açıklamalarınızı daha sonra yine anlamadım Yine anladım. Olsun ve Oktay. Olsun. Ya bir gün olur anlarım ya. Her şeyi anlayacağız diye de bir şey yok. Evet doğru. Her şey, herkes, şeyleri de bırak. Her şeyi ilgilendirmez yani. Tabii tabii tabii, dün, tabii. diye bir lafımız var. Açıkladı. Herkes Sen... de her şey bilmesin ya falan Sizi ilgilendirmez mi? Evet sizi ha. ilgilendirmez, ha. ilgilendirmez herkes bilmesi ka ki. Bugüne kadar bir benim kalıbım vardı Demin söyledim tabi tabi tabi kalıbı Hı -hı. Yani her şey anlamadığı zaman Bir de daha agresif Tabi agresif olmak istiyorsan 2-3 tık daha sizi ilgilendirmez cevabını Yapıştıracaksın Tabi tabi Bak mesela, mesela bu yumuşak bir geçiş cümlesi Bir sonraki tepkide şey olacak herhalde Giden gitmiştir gittiği gün bitmiştir <gülüyor> Valla nereden devlet bu noktaya geldi? Bu Facebook'tan sonra mı böyle oldu devlet mu? Devlet hep bu noktadaydı Fahir. Devlet hep bu noktadaydı. Sadece yani... Facebook'a yazmış. Evet ya. Devletin Facebook sayfası var mı? Olması Devletin lazım olsun. Gerek yok herhalde ya. Tapeler, olur mu herkes canım? de tapeler, tapeler olduğuna göre. Bence olması lazım ya. Kim kiminle hiç kurumsal ya. in relation ki kiminle <gülüyor> ne yapmış onlar belli zaten. Ya işte hayır bence olması lazım ya her şey herkes de vatandaş her vatandaş da o devletle Facebook'ta arkadaş olması lazım tabii. Ankara'nın 5 girişine 5 ayrı kapı. 5 girişine 5 ayrı kapı mı? 5 girişine Ankara'nın Ankara ya ay daha güzel. Tüm İzmirliler şu anda anladılar. Ayaklandı ve anladı. Biz Ankaralılar olarak anladık. Ki adam Adanalı olarak bu benim yapmam gereken benzetmeyi yapamadı. 26 Ağustos Yapamadı kası. mı? Yapamadı. Niye yapamadı? yapamadım, yapamadım ya... o yaptı yani. <gülüyor> hem kahve içip hem bir şey Ankara'nın girişleri. Bir Eskişehir yolu. Evet. Samsun yolu, Konya yolu. Evet. Tamam yollardan girdin. girdin. İstanbul yolu. İstanbul yolu. İstanbul yolu. yolu İstanbul. Samsun aynı gibi bana ama. Bir yerden sonra ayrılıyor ya. Bir o da çatallama kişi. oluyor ya orada. Bir de Esenboğa. Özellikle uçakla gelen Ankara'ya gelenler için kullanılan ha, yolu. Uçak diye saydık ya 5 geç, geçilir. Bence Ankara'ya güzel kapılar yapılması lazım. Yapılıyor zaten hiç endişe etme. Dün, ha, bu e, Saat Kuleleri gibi mi? Melik Doğu Gökçek tarafından açıkladı. giriş yok mu ya hiç? Doğu tarafı derken. Yolu... işte şey olmuyor mu Doğu? Konya yolu güneye doğru. Samsun tamam. kuzeye doğru. İstanbul, Eskişehir batıya doğru. Doğuya, doğudan düşüyor hiçbir hiç giriş yok, mi? giremem. Gelirsin, giremem. Oraya ilk önce bir kapı yapılsın ya. Samsun gibi sayılır o. Cık, da, olur sayılmaz mı, mı Samsun? Hayır, aa, aa, yanlış mı? İlla Samsun İlla Ankara, bir şey Ankara, Samsun bir şey diyeceğim. Niye böyle komşu Ankara Samsun'la komşu mu? Yani e, ne tabi yani komşu olabilir komşuluk ilişkileri e, bambaşka var tamam hani komşu yani Danimarka ile de komşuyuz bence bence de, tamam. de komşu sınır komşusu değiliz değil mi Samsun'da niye o yola direkt Samsun yolu dedi mesela bizde niye bir Adıyaman yolu diye bir yol yok niye bir afedersiniz Erzincan yolu yok orada şey galiba bir yola giriyorsun direkt Samsun'a gidiyorsun Günaydın efendim Adıyaman'da öyle bir şey yok. Günaydın oldu. kimle ben görüşüyoruz beyefendi? Ender ben Ender Bey hoş geldiniz bu yollar e, konusunda o... mı aradınız bizi Valla bir 30 saniye falan oldu açalı çıkışları tartışıyordunuz da. Evet tartışıyorduk. Evet. Yani, yani, biz aslında girişlerden bahsediyorduk ben... da giriş çıkış evet. aynı diye düşünüyoruz. evet. E, ben Tuzlu Çayır'da oturuyorum sent olarak. Hı -hı. E, Samsun yoluna bayağı yakın edeyim. Yani Samsun yolu Ankara'nın doğu çıkışı. Doğu değil doğu mi? Çıkışı. Doğu Samsun değil mi? Evet, doğu Kursaklar e, tarafı da kuzey olarak geçiyor. Tuzlu, ee, Tuzlu Çayır sizin yani, oradan gidilen şey değil mi? Doğu yolunda çıkıyor. Ankara'nın doğusu. Evet, Cebeci Tuzlu Çayır'ın evet, evet. orası. Evet, Ankara yani Ankara'nın zaten doğuya giden tek yolu Samsun yoludur. Samsung. Bu Kırıkkale'yi geçtikten Doğru. sonra. Hmm. İyi süpermiş. Samsung, yani, yani biz Samsun kuzeyde diye o yolu da, da kuzey diye düşündük ama yok, hala doğu, şey yok, doğu. doğudan çıkıyoruz. doğudan çıkıyoruz. Doğu. Diğerlerini zaten Batı'yı Güney falan konuşmuştuk. Onlar Doğru. ana Diğerleri. yönler fix zaten. <gülüyor> zaten Onlar dört fiş. tane önümüz var. Üçünü tutturmuştuk. Sizle beraber tamamladık. Çok gerek yok. <gülüyor> Ender Bey çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek İdiaları. üzere. Size yapabileceğimiz e, bir şey var mı bugün? Böyle bir eliniz boş göndermeyelim. E, teşekkürler. <gülüyor> Şu anda işe yetişmeye çalışıyorum. Bileyim, size bir şarkı bile verebilirdik ama sağ olun, var olun diyelim. İşte Tok gözlü adamın <gülüyor> hali başka oluyor. Sağ olun. Yok, sağ olun. Sağ olun günler, hoşçakalın. hoşçakalın. Valla Ender Bey'e müjdemizi şu şeyden verelim. 25 metre yükseklikte kapı e, çok yakın zamanda Evinin diğer 4 girişte olacağı gibi. Sorun var hocam. Samsun hoca. yolu girişinde de tuzlu Tuzluçay'ın hemen dibinde. Hocam sorum var. Buyurun. Ee, sorum Oktay Bey'e. Buyurun. El aktarları bu kapının <gülüyor> el kimde olacak? Teşekkürler. <gülüyor> Şehrin altın anahtarı yok ya bizde. Tek, tek anahtar değil ama 4 Birer tane de yedekleri olsa Sekiz tane enaktarı nereye vereceksin anahtarı... büyük şehirde <gülüyor> asılabilir Kocaman kutu gibi bir Tabii. şey yok Gece mesela en son çıkan Orada paspasın altına bırakır enaktarı Gece mesela üçte dörtte birisi Ankara'ya gelecek olursa hop geldi kapı kapalı yani Alacak çıkırt açacak Tekrar Kapı oraya, oraya bırakacak evet. Aynı mı olacak yoksa hepsinin ayrı bir esprisi mi olacak Hepsi hepsi ayrı Mesela İzmir hepsi. kapısı gevrek Şeklinde mi yani şu anda sessiz düşünüyor canım yani. Ben, ben yani. çok güzel bir tasarım yaptım şu anda. O kadar e, saygı kavga bir saniye, diyor yani. ben ben kapısı diyor ya. İzmir kapısı yok arkada. Ama düşün. işte Eskişehir yoldu. Eskişehir, Eskişehir'den geliyorsun Eskişehir ya orada. Eskişehir kapısı çibörek. Samsun ha, ha, kapısı bir şey de Bak simit yapacak yani. Ankara'dan çıkarken simit görüyorsun. Ankara'ya gelirken gevrek gevrek gevrek bir geçiyorsun. Kapıyı arkadan bakınca simide dönüşüyor. Nasıl? Hocam bu fikir zaten... Biraz daha üzerine düştü. Domat, domat, domat diye de olabilir. Domant, Mesela, domat kapıdan geçti. Bizim başka ne kapıları var demiştiniz? Eskişehir kapısı, kapısı. Konya kapısı. Konya kapısı, et ekmek. Bitti gitti. Konya kapısı, et ve ekmek şeklinde olabilir. Hı -hı. Bıçak arası olabilir. Bıçak arası olsun. Samsun kendi... kapısı. Sen bir Konya'lı. Bak adama desem ki İzmir'de şeklinde. yiyecek desem direkt vereceği cevap boyozdur değil mi? Tabii canım boyoz derim. Ne oldu Bildan ama sövüşe ne oldu? Söğüş'tür Bildan ya. Yani ama bak. Manisa kebab İzmirli olmalar rağmen Manisa kebab derim. Bunların Of hepsini söyleyebilirim. Ama ben Rahat birini seçtesem o diyecek olsam birini seçtesem olsun. Bir öynemeyecek. Hay hay yemek için değil yemeklik değil tek en biri, biri bir tanesi birinci en birinci olacak. Boyoz. Boyoz. Sen de söyleyeceksin Ben tirit harit. o zaman ter, tek şeyim kullanacaksam tirit. Konya tirit mi? Ha -ha. Son mu? Son evet. Şu anda canım çekti için değil değil mi? Ö yok yok. <gülüyor> tirit. Hay Oktay vallahi benim de canım çekti. Ben sana bir şey söyleyeyim çok saçma gelecek sana ama. ...galiba canım bamya çorbası da çekiyor. Şaka yapıyorsun, hayır. Vallahi. İsterseniz bir programa başlanmak ister misiniz? Ya niye canım? Sen şu şeyi yapsana. <gülüyor> Canınız ne çekiyor köşesi başlamadı mı? Ben bilmiyorum yani yapabiliriz olur da... ...siz ikiniz güzel bir <gülüyor> işinizde. ...sen çok... <gülüyor> sanki böyle yatakta <gülüyor> uyumadan önce konuşuyormuşsunuz. Ben de böyle tam çorap alırken orada karanlıkta kalmışım dinlemişim gibi oldum. Gel yani bu sen de sendikatı bize niye Ya oluyor? bir dakika arkadaşlar. Ya bu yani kapıları bir anlatayım ben ya. Benim kökçe 5 tane kapının fotoğraflarını birlikte çektirdiği fotoğrafları paylaştı. Hmm. Ben biraz onu böyle eli, ellerimle yapmak istiyorum kapıları. Müsaade var, mı? Kapı var, şey. var mı? Tabii ki bu izin var mı? Benim kökçe'nin yanındaki kapı Tiplemesi mi yapacaksın? Öyle bir şey yapmak istemiyorum. Ne bileyim canım? Ee, ben kapıları <gülüyor> ben yapmak Ben yapıyorum. Onları ben yaparım. <gülüyor> Mesela İstanbul kapısı. Yapayım mı? Yap. İstanbul Yok, sen değil sen şöyle Sen siz şey sizinle mi hazırlanıyorsun? <gülüyor> Hazırlanıyorum abi. Sirende İstanbul kapısı. Şöyle bir şey. Ne tamam. canım sen milyon milyona gider gider... Gidere gider rıkatları atarsın da bu adam niye gidemez mi? Ben de giderim abi. Bence daha iddialı bir şey gitsin. Bu kadar iddialı bir şey var mı ya? Beş kapıyı aynı anda yapmaya Dünyada ilk kez bu. Çalışan adam. Sen evet. yap evet. İstanbul kapısını yap. Yani, alkış, alkışı da hazırla. Şöyle bir şey. Alkışla atı aynı anda hazırla. Hangisine gideceği belli olmaz. Şuradan şöyle şuralarda şöyle sarılar. Buralar. Burası ama dik burası buraya bak nasıl, nasıl güldü adam gördün mü? Bu Aynen İstanbul güzel. kapısı. Kayıflı bir kapı oldu. Eskişehir kapısı aman karışmasın İstanbul kapısına böyle buralar buralara dik böyle bir şey. Aralardan Hep dikdörtgen araba geçiyor. Yani e, biraz yukarıda bunun böyle yuvarlaklar falan. Anadolu'nun ge geleneksel geometrik şekli dikdörtgeni vurgulamışlar burada. Konya kapısını yapayım. Konya ben. kapısı. Tabii. Böyle buralar böyle bir, düz. Hı -hı. Buralar yukarılar yuvarlak gibi. Yanlar. Bunlar birbirine dik bu tepesiyle yanlar dik aralardan arabalar geçiyor. Samsun kapısı o çok şey böyle iki ba üç bacak aralardan arabalar üste bir şey alta doğru dik üste biraz hafif yumruk. çok güzel. Ados. Çok hoş. E Samsun kapısı çok güzel. Ee, böyle Elki, alkışı hak etti, alkışı hakladı. Dışer iki, şeritten duble tuple yol Hı -hı. noktasında oradan arabalar geçiyor. Üstte böyle bir şey duvar gibi alttan bacaklar inmiş yukarılar yuvarlan. Hop oh, alkış! Alkışı gördüğün nokta ya, bu da sana ihanet olsun. %85 falanım şu anda. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İyi kalp insanlar günaydın hepinizde bir kez daha. Modern sabahlar devam ediyor kaldığı yerden. espirilerle şakalarla buyursunlar efendim. Ne oluyor ne bitiyor. Dış... Val. Dış mihraklar Dış diye. mihrakların Danimarka üzerine oyunları devam ediyor. Neyse bari bu dış mihraklar da biraz bir, Başka bir başka ülkeleri evet şey yaptılar da başka ülkeleri de bulaştılar da Allah'tan yani biraz bizde aradığımız huzur ortamını bulduk. Ama mihrak şey demiyor. Kardeşim ben kendim dış mihram ya falan. Biz yabancı mız demiyor mu? Neden neden bulaştılar? Neden bulaştılar? Neden bulaştılar? Hatırlıyorsunuz Mandelina'nın e, cenaze töreni sırasında evet. biliyorsunuz Başbakanla ee, ee, ne, ne oldu, şey, oldu? Hmm, Obama'nın Obama şeyleri hmm, selfie'leri çektiler Michelle, Michelle Obama ondan sonra şey yapmıştı şimdi Danimarka kayniği hmm. neyle kayniği Adalet Bakanı'nın biliyorsunuz yolsuzluğu vardı Danimarka'da Olmaz, Gofret olur mi almıştı öyle Go bir şey miydi değil, ya komisyona yanlış bilgi vermişti He. Yani işte o şey yağmur yağacak bugün gibi. O, o şeye gitmedik de benim işim var ondan gitmedik falan filan. Mandela'nın cenaze törenine giderek ha. bakarak ay hiç gidesim yok ha. bari şey diyeyim falan. Öyle diye. dediği ortaya çıkmıştı komisyona evet. tamamen yanlış bilgi vermişti ondan dolayı skandal olmuştu benim hani arkada. Ama koskoca başbakan gidiyorsan adalet bakanı olarak senin ne ne lazım? Koşa koşa gitmen lazım. Hem Top... de güzel de bir kadın yani şimdi böyle insan beraber vakit geçirmekten hoşlanır. Başbakan mı? Ha. Sen niye burada Danimarka Başbakanı'ndan manyer verdin ki şimdi? Yalnız ya Güzel Başbakanlar flirt. listesinde bir numaraya oynar. E yani tamam, oynar kaç abi. tane kadın başbakanlar zaten? Tunus şartesinin zaten. en cool başbakanı diye yazmışlardı <gülüyor> geçen gün gazetede. Gördüm ben. Amerika dışı başbakanlar listesinde. <gülüyor> Hel Torning Schmidt ismiyle Hel Torning Schmidt. Hel -Torning -Schmidt. Adıyla bin yaşasın ben Thorning. ne diyeyim ona. Lüks giyimi nedeniyle Gucci Hel deniyor zaten Danimarka'da buna. Özel bir marka Buna dediğim diye. <gülüyor> bir anda Özellikle. kadına bir anda zaten adalet bakan mı kadın? Hayır başbakan ya adalet bakanı önceden bir şey olmuştu zaten. görevinde Görevinden bulun doktor. yanlış bilgi verdiği için. İşte kadını bir yandan flörtleşiyoruz bir taraftan yeriyoruz. Yani başkaları yeriyor, biz de sanki onlarla aynı hem fikirmişiz gibi cesene. Hangi kadında? Hel hel hel helle helle diye yazılır. Cennem hel diye helle. Helle. Ee, Şimdi ama tavuk şey yapılmış. balık. Valla çok Kelle. zor durumda kalmış ya. Ben, Kadın. ben kendi aklımdan geçene gülerken tavuk balık elleye de bir güldüm. Sana iyice oldu. Yok ya olur mu ne olacak? Bana değil. Başbakan ayıp olmasın. Sayın ayıp Başbakan. Ayıp olmasın Sayın Başbakan. Kızmasın. Bakanın yalanlarından haberdar olduğu suçlamasıyla televizyonda e, canlı yayında sıkıştırdılar Başbakan'ı. Başbakan'ı sen nasıl sıkıştırırsın? Allah soruşturma açıldı şu anda. Polizle, o hakkında? sıkıştıranlar hakkında mı? Sıkıştıranlar değil ya Başbakan hakkında. Bunlar da ileri demokrasiyi hiç öğrenememişler ha. Hakikaten ha. onu Kim... Kimse ilgilendirmez diyememiş mi? Ya, işte, diye... Abi dış sen oyun. Dış miyrakların... nasıl sıkıştırabilirsin ya? Dış mi oyunu diyorum size ya. Abi canım. Başka bir açıklaması olabilir? Danimarka başbakanı... Şimdi Danimarka bugüne kadar hep dış mihraktı ya. Dış mihraklarla iyi geçineceğini düşündü. Ortaklık bozuldu. Bir anda şaşkına döndü o da. O zaman şaşkol şaşkoloz ya. diyebilir miyiz Danimarka için? Valla... Şaşkoloz Danimarka. Anda şu anda paralel dış mihraklarda. Paralel şaşkoloz diye de geçer. Ay valla zor. Onların işi de zor anacığım zor. <Gülüyor> ne diyeyim? Zor. Paralel. Danimarka şu anda e, kaynıyor ne olacağı belli Azcık değil azıcık da onlar kaynasın be azıcık da onlar kaynasın gündemsizlikten yıkılıyorlar hala bunlar havaalanı falan mı yapıyorlar yoksa tabii Kopenhag'ın havaalanı Kopenhag'ın 3. havaalanıyla 3. havaalanı biraz şehrin dışında olacak ama çok güzel olacak demişti ee, öyle bir açıklaması vardı. Ee, şey, Oğlum, herhalde düşün, Almanya mı şey oluyor ya? Tabii. Almanya tabii. kesin. <gülüyor> delirmiş. <gülüyor> ne havalanını mı yapıyorlar? Merke'nin öyle açıklaması var. Hiçbir yere bir tane havaalanı açtırmayacağım Örnek diye bunlar gizli şey örgütleri var. Köprü de olabilir yalnız. Köprü ve şey kanal. Köprü, kanal, havaalanı. Danimarka'ya köprü de yapılıyor. Köprü, kanal ve taksi durağı. Evet. Yani esas son... Taksi durakları da yaptırmayacak. Ankara'da yok. açılan taksi durakları da büyük tepki şey Saat yaptım. kulelerine ne diyeceksin? Şu o da bir şey mi tepki diyorsun? eylemiydi. Modern görünümlü taksi durakları Hı -hı. mı? Diyorsun? Modern görünümlü. Modern yani taksi geleneksel durakları. Geleneksel içerik. <gülüyor> <gülüyor> modern görünümlü ama içinde geleneksel taksi şöverler. Saatler çalışıyor mu Ankara'daki? Saatler tabii ki. Çalışıyor. Şey, e, ama hepsi kuruldu. İnşallah hadi bakalım. Ee, hayırlısı diyoruz yani. Çok güzel 2000 kişilik bir ekip düzenli olarak saatleri ayarlıyor. Bakımını yapıyor. Bakımını yapıyor çünkü o saatler bakım istiyor. Onların fiyatı hakkında çok devasa rakamlar duyduk ama benim duyduğum rakam hakikaten e, şey nedirler? Bir derler. şey fiyatı mı? E, bir apartman dairesi fiyatı mı? Yani bu bakanımızın kol saatinden ucuz. Hı -hı. Hı -hı. Ama e, nice kol saatinden pahalı. Pahalı. Yani bir... sen bakan Bakanın bakan, bakan, koleksiyon yaptığını bilmiyor musun ya? Diyorum canım. Ee. Niyerden öğreniyoruz? Resmen bu da şeyci ya, bu da mihrakçı. Mihrakçı olduk, hakikaten mihrakçı. Bak, Ama yani yaşında, pahalı diyorlar. ya yani, pahalı diyorlar. O da duyduğunu söylüyor. Bu da saf. Anam diye çağırıyorlar, anam tam çağırıyor. Tam koleksiyonlu katılacak saat, öyle diyeyim ben. He, sana. Tam koleksiyonlu. Demek ki Ankara'nın da saat koleksiyonu olmuş oldu. Tabii bir var evet, Doğru da. vallahi. Yani bazıları koleksiyonu yıllar içinde biriktirmiyor, birden satın alıyor ya. Hı. Biz de öyle yapmış olduk Ankara olarak. Ve hepsi aynı. Yani Bozulursa işte. diye koleksiyon yerlerin demiştiri olmazsa olmazın. Yedekli çalışmaları. Yedekli. Kaç yedekli çalışıyoruz? 200 yedekli çalışıyoruz. <gülüyor> Güzel. Stoklarla sınırlıyız. Zaten öyle <gülüyor> zaten. Hayal, hayal, hayal gücümüz <gülüyor> sınırlı, <gülüyor> sınırlı. Olsun canımız sağ olsun. Ee, bugün gazetelerin ön sayfasında e, Kanal D'deki Güneşi Beklerken'e diye Türkçemize çevrilen ha. ve öyle de çekilen Kerem Bursin'in parantez içinde 27 genç kızların genç kızlara açıklaması var. Bazı kadınların sevgilisi diye evet. Diri vücudunu sergilemekten çekinmeyen bir fotoğrafıyla bugün gazetelerde yer aldı. Ben hmm. bilmiyorum beyefendi. Beyefendi dizi sana... oyuncusu mu film oyuncusu Yeni dizi, Dize, oyuncusu, yeni dizi oyuncusu parantez içinde 27 Kerem Bursin Güneşi o, Beklerken. E. Şeydeki adam mı? Emir'in yolundaki adam mı? Yok değil. Güneşi Beklerken edeki Ege. <gülüyor> Ben sana onu güzel mor ayakkabı, Yalnız kırmızı şort, şort mavi göynekli güzel bir fotoğraf var bugün gazetede. Türkçe hakikaten çok güzel kul Fay, bir daha dizin ismini söyler misin? Güneşi beklerkene, tabi çok güzeldir ya, teşekkür o. Teşekkür ederiz. Yani Show Shank Redemption, Güneşi beklerkene diye Türkçemize mize çevriler. Sen, sen sen sen sen sen sen sen, sen, sen Mesela, değil ben, miydi ya o? Gibi o da var. O da var. O farklı ama. Neyse Kerem Bursin sevgiliyi ayıracak vaktim yok. Bulamıyorum. Yalnız yaşıyorum. Kadınları seviyorum. Ama zor bir insanım dedi. Kerem Bursin. Ne tip kadınlardan hoşlanırsınız? Sorusuna da şu cevabı şak diye cevabı bir yapıştırdı. Eski kız arkadaşlarıma bakarak olursak çoğunluğu <gülüyor> sarışınıdı. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> bu gazete mı ver. Ne yapmış bu? Buna biz eş mi arıyoruz? Ne yapıyoruz ya? Bir de yani ben sana şöyle söyleyeyim. Şu kapıdaki bu, adam mı? Bu Mecat işlerin haberinden daha büyük bir haber. Öyle söyleyeyim gazetedeki. Yani hani şimdi. Neşet işleri de acil şifalar Acil şifalar diliyoruz. Diyor. Evet. Gerçekten de böyle işte içti içti kendini bitirdi gibi yok genç ölmeye kalktı gibi ee, bir takım yorumlardan Irak Acil şifalar diliyoruz Millette yorum yapma konusunda ne kadar aceleci ya. Ünlülere biraz. karşı öyle biraz Öyleyiz İnsan alakalı olduğunu alakalı. unutuluyor galiba evet. değil mi? Ünlülere yani karşı Sohbet malzemesi haline geliyor Ayrıca acımasızız yani öyle bir durumumuz var da e, Tıpkı Kerem'e yaptığımız gibi Sevgili Kerem'e <gülüyor> hayırlı yolculuklar diliyoruz Sevgili dememizde herhalde bir sakınca yok 27 yok, miydi e, parantez içinde Sevgili Kerem Kerem dost, Kerem can, Kerem arkadaş Kerem Cem ne yapıyor? Konu sorayım ben Kerem, hemen. ne yapsın, ne yapsın bir? ya? bir şeyimiz, bağlantımız mı vardı? Vardı. Birinin kuzeni miydi öyle bir şey? Bir arkadaşımızın kuzeniydi ama sonra görüşmüyorlar. Hadi ya. Şöhret olduktan sonra görüşmediler. Yok şöhrette görüşalardı. Yok aile içi mesele diye düşünelim onların kendi içinde kendi iç hukuku Olsun hala kuzen kuzen değiller mi? Kuzen. Kan bağlı. Evet. Hala bu. Biz şimdi bir Bugün yorum yaparız. Şey yarın öbür gün yine biz kötü oluruz. Yine kötü biz oluruz. Doğru. Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Oland'ın sevgilisi Valeri'yi artık herhalde bıraktığımızı zannetmiyorsunuz. E, konunun peşindeyiz. Tabii. Yengemiz Hı. artık. Yengesi. Nasıl yenge? Eski yenge. E, Julie ile Aldat'ta ortaya çıktı. Bunun üzerine Valeri hastaneye kaldırıldı. Biz orada bıraktık bu cuma günü. Doğru. Bugün kaldığımız yerden devam ediyorum. Önceki gün yani pazar günü taburcu olan Valeri... E Cumhurbaşkanlığı rezidansına döndü. Nereye gidecek kadıncağız? Tabii doğru. Şeye döndü böyle. Var ama eve onun. ıkılıyarak geldi. Telefon şarjım falan hep orada demiş. Hep orada. Ya bir sürü şey var. Özel kıyafetler falan orada. ıkılıya ıkılıya ıkılıya gitti. Bu arada Hollanda e, kapalı. Aldırmamışlar mı şeyden hastaneden? Ay hayır. İkinizin arasında seçim yapacak durumda değilim. Şu anda bayağı bir memlekette de sorun Sandık var diye. Sandık karar versin deseydi ya. Sar saraydan ayrıldı demiş ya. Böyle bir şey olabilir mi arkadaş? Ayrıldı mı saraydan? Aynı yan Kanuni'nin Hürrem'e yaptığını bugün Oland Valeria yapıyor. Aa çok ayıp. Çok ayıp. Yani ben Ay hemen bu muhteşem yüzyılı çıkıntı... çek Oktay. Tamam. Çek gönderelim bir Oland seresin. Nasıl geliyor? Başına neler geliyor? Ne oluyor? Bir... Saraydan çıkıp da başka saray da yok yani kolay. Tersaydan çıksan nereye gideceğim? Sen nasıl üç artı bir evden çıktıktan sonra en az üç artı bire girmen lazım. Saraydan sonra da gene öyle. Versailles var. Fransa saraylarını say. Versailles. Versailles. Ondan sonra ee... Fransa sarayları. Elize El var. Elize sarayı var bak. İsterseniz hazır eski numaral Frant... yapayım mı? Yap. Fazla say. Şuna reklama gideceğiz tane... diye bir cesareti aldım ben ama. vallahi reklama gitme cesareti <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> Hepimize önder Hepimize... sav desem peki. <gülüyor> <gülüyor> ha olur mu? Bir yaklaşığa geçmeye başladım. İyi battıkça mı batıyorum ne oldu? <gülüyor> He? Radyo Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler Esprilerle şakalarla yolumuza devam edelim diyerek yola çıktık ve yeni bir saatin başında sizlerin karşısındayız hoş geldiniz hoş efendim. bulduk hoş bulduk ve yeni saatin başında gene ırkçılığa hayır ırkçılığa hayır diyoruz Bunun her saatin başında, saat başında olduğu, gibi. olduğu gibi doğru oktay e, ırkçı şeker veto ama bunu bir kamuoyuna paylaşmak ve e, kamuoyuyla paylaşmak sizin de... Esmer şeker e, kullanmak yasaklandı. Yemin ediyorum esmer şeker soku. Ne olmuş? Yani işte, rengi mi? E, mi? Vallahi rengi Markası mı çirkin? Şimdi markası aynı sabit. Markası abi şeker üreticisi dedim hani böyle böyle biraz jel şekerler vardır ya. Bunun Avrupa'da ünlü olan markası isim veremiyorum şimdi. Hı. Ben anlamadım. Ha, dedim ama... Ay, ayıcıklı şeker mi? Ayıcıklı ya. Ha ayıcıklı şeker. Tamam. Ee, Alman, Ay... şekeri Alman şekeri. Alman şekeri. Daha da söyleyeyim mi? Daha ne söyleyeyim? Yok tamam anlaşıldı. Tamam. İşte bu nerede? Ee, bu koyu renk şekerler oluyor. Böyle bir aroması şeyli. Nasıl Biliyorum diyeyim? benim kuzenim Almanya'na getirip i̇şte yer böyle bir, şey... bir... kolada mı Anasonlu, anasonlu. Yok yok. Anasonlu. Kolaları zaten onun şişesi şeklinde yapıyorlar. Evet. Ana sonları da çok çirkin bir şey. Ana son bitkisini de şey yapamıyorlar ya çocuklar da ne yapsınlar zaten öyle. Rakı diyor. içirsen çocuğa içemez. Bunu nasıl yapak nasıl yapak demiş bir tane çalışanı. Hocam demiş bu Afrikalıların şeyleri vardır ya maskeleri. Hani dahta maskeler. Ha, bu dahtaların rengi de böyle bir koyu ya. Hı. Afrika çamı diye geçer. Ha, öyle mi yapmışlar? Yani onun renginde yapmışlar. Daha doğrusu maske şeklinde yapalım demiş. Yapak mı yapak demiş. Kalıpları hazırlamış. Basak mı demiş. Basılmamış. <gülüyor> Nasıl basın iyi basın demiş. Peki pardon kalıpları, <gülüyor> önce, kalıpları hazırlayak diye sormuş. <gülüyor> Tabii kalıpları hazırlayak mı? En sonunda da bunları satak mı demiş mi? Öbürü toplamış poşetleyek mi demiş. Poşetleyek demiş. Tabii e, poşetleyek. önce sa satakmadan önce <gülüyor> Poşetle poşetlemek lazım. Ondan sonra bunu demiş marketlere gönderek mi? Gönderek demiş. Göndere K kamyonu çağırarak. <gülüyor> kamyonu çağırarak. Çünkü kamyonla gidecek. Gönderek. gönderek olunca da oradan da zaten satak mı satak. Bayağı bir satılmış ama tabii bunu yiyen bir Afrikalı bunu fark edinceye kadar. Sen benim atalarımın maskını şeker mi yaptın? Atalarımın maskını şeker yap Kime? Türkü gibi oldu. Valla. Atalarımın maskını şeker Hiker yaptılar. Mi? Şeker mi yaptın? Atalarımın. <gülüyor> diye devam eder. Ondan sonra ırçılıkla suçlan sen. Üstelik de nerede? Danimarka ve İsveç özel ürün ki orada Anason'un herkes hastası. Kaldırıldı Top toplayak mı demişler şeyden? En <gülüyor> son bu kadar şeyden sonra. Piyasadan toplatılmış. Ya böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Ne yapayım, Yakmışlar mı onu? Güzel de yanar Yo ya. üstünden şey geçirtmişler. Silindir mi? Silindir Hiçbir şey olmamış. Hiçbir şey olmamış. <gülüyor> Tekrar bir ezilmiş sonra iki saat sonra blup diye. O yani onu aldım. yesinler bitsinler mundu etmesinler ya ziyandır yani. ırçılık mı yesinler? Sen Harbi evladına ya. ırkçılık yedirir misin? Resmen Satmadan o ırkçılık. bir şekilde Irkçılık. bir yerde ikram etsinler. Yani. Şerbet mi yapsınlar? Hayır Danimarka'da markada da ne Lavusa şerbeti var. Affedersin Doğru. ne şey böyle bir öyle bir adetleri de yok. Yılbaşı Bunlar geçti, lav, lav, lav, lav. Şey geçti, paskalya geçti. Bir, bir şey de yok önümüzde. ırkçılık yenen bir yemektir diye yarım bir atasözü hatırlıyorum ben. Bu ha. peki <gülüyor> ırkçılık mı değil mi? Soruyorum. Burada anketimize katılan iki kişiye sorduk. Bence burada eksik olan bir şeyler var, Fahir. Ne? Yani şüphesiz ki se, senin ile ilgili bir durum değil. Bize aktarılan eksik olan bir şeyler olduğunu Vallahi düşünüyorum. Valla eksikse bizde öyle piskevit bir biliyorsun Bilmiyorum biliyorsunuz. ne olduğunu. En bilmiyorum. sert ırkçı kelimelerden bir tanesi bizde bir adı. Aa evet yani ya. End word dedikleri Amerikalıların. Yani evet yasaklı kelimelerden bir tanesi öyle. Ee, Bizim e, yayında kullanmamamızın sebebi tamamen reklam amaçlı. <gülüyor> yani reklam yapmama amaçlı. amaçlı. Ama burada da zaten şey, yetkilisi de şey demiş. Biz hiç öyle düşünmedik. Öyle mi olmuş? Toplayarız yani. Başka, şey, başka kalıp yapak demiş öbürü. Türkiye'de olsa gene birkaç tane Afrika kökenli bir kişi. Ben bilakis daha çok hoşuma gidiyor. Bizim köklerimizde şey oldu. Ben hiç öyle ırkçılık diye görmüyorum diye. <gülüyor> Zaten daha, Türkiye'de uzat ırkçılık uzat yok diye. Kapanır ya. Bak adam ne güzel bir şey. <gülüyor> Şöyle gitseydi gibi. <gülüyor> bir tane komisyon gönderseydik biz. Türkiye'de ırkçılık yok diye <gülüyor> Bu açık yapıp dönselerdi bir hafta tatilin. Sözler aşkın tuna. Beste Selçuk Tekay beraber yürüdük, yürüdük biz, biz bu yollarda kim bilirdin icler ne kadar güzel değil mi ne kadar güzel arkadaşlarım var vallahi bravo ee, beraber yürüdük biz bu yollarda Selçuk Tekay ee, yılların eski temedi e, baş kemancı diye mi geçer evet. konsert maestre denmez herhalde değil mi denmez, ne denir denmez ayarlı olur şef, şef denir doğru şefim denir ee, besteci Gerçi konsert maestre de şef deniyor. İşte galiba benim alanım farklı diyerek Doğru. herhalde kendisini şef dedirtiyor. AK Parti'ye gidecek, e merkeze gidecek kendisi çünkü telif istiyor. Darbecisin. Müfterisin. Şey Dış, dar mihraksın. Dış mihraksın. Dış mihraksın. Niye gidiyor? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan telif hakkının ödenmesini istedi. Kaç tane? toplu birikmişini mi alacak? Ev alacak Sen, herhalde. Sen telif hakkı bir benim, diyor. gramla ölçülüyor faal. Hayır telif faal. canım bugüne kadar çok artık şey oldu ya yani. Artık bir şekilde verilecek. Artık bir şekilde yani yani. Kaç para demiyor. 500, 500 bin lira istemiş Oktay. 500. Sözlerini değiştiriyor. Değil Hı -hı. mi? Evet. Başbakan onu meydanlarda söylerken. Değiştiriyor mu o kadar? Değiştiriyor yani hafif diyor. ona değiştirme denmez. Üstünde tatlı böyle oynamalar diyelim. Besteği zaten kullanmıyor. Hayır canım kaç yerde söylüyor hep. Aşkın Tuna'nın biraz daha çok hak iddia etme şansı var ya yani. sözleri güfteye ha güfteden ziyade hiç sözler evet, evet, evet, evet, evet, evet. çünkü hmm. beste çok bir de bir kulağım tabii tabii gideceğim demiş gideceğim ne ben de gideceğim parti tarafından slogan haline getirilen şarkım için telif hakkımı isteyeceğim demiş ve istemiş e, bakalım ne çıkacak dava gibi dava açmak gibi bir düşüneceğim asla olamaz demiş elebi olsun şey olsun darbeci olarak şey olsun ama balı da 11 senedir bekliyor. Bugün mü şimdi bu telif şeyi çıkıyor. Ama bana şarkımın telifini versinler arkadaşlarmış. demiş. Aşkın Tuna hakikaten şey ne derler. Selçuk Tekay bir hapislere atılsa 11 senedir bekliyor. Bugün mü şey oldu? Bu da paralercem amca diye atsalar içeri. Ben o zaman biraz buraya sıkışmıştım. Belki orada 3 5 getir diye bir gündeme getireyim dedim. Vallahi şey olabilir ha. Çayları atılabilir mi ya atılmaz herhalde canım Telif istedi diye Bilmiyorum, Atılır dedi, mı? 11 yıl durdu durdu Bugün mü istiyor telifi Doğru 11 yıl olmuş Ben diyorum toplam birikmişini istiyor Adamcağız daha ev almış onun taksidiyle ilgili bir sıkıntı olmuş O da demiş aklıma düştü demiş ya bunu gideyim alayım 93'müş bu şarkının şeyi. Yapım yılı. Mı? yılı. Yapım yılı 1993. Evet. 93 yılı. Güzel Nerede? bir Nerede? Bir yarışmada birinciliği Uş kazanmış. Köyadası şarkı. Bir, Milliyet Arası Müzik yarışması. Ama Valla bravo. Milliyet'in düzenlediği yarışmada. Helal olsun Ege Kayacan. Müzik sektörünü bu kadar yakın... Biz yine tanıdık ilk bu şarkıyı Muazzez Abacı'yla Muaziz mı? Abacı'yla. Abacı'yla, Abacıyla tanıdı değil mi? Abacı. Abacı aldı bu parçayı götürdü. Zaten Abacı hep öyledir. Bir şarkıyı aldı mı götürür. Peki Mesela, bu şarkının adı şakayık. ne? Adı ne bu şarkının? Bana her şeyi seni hatırlatıyor. Evet aslında beraber yürüdük diye başlar ama alakası yok. Ben çocuğu. de mesela hatıralar sarmış dört bir yanını diyebiliyorum şarkıyı. Yani aslında ee, bence hatıralar vurgun, sarmış vurgun, diye istersen. Vurgun Burgun, yok vurgun değil o ayrı şarkı <gülüyor> <de>. <gülüyor> O sensiz cennet yok, cehennem o. Bana her şey o. seni sürgün. hatırlatıyor ya o. <gülüyor> sensiz cennet Mahallesim mi dedin? Sensiz cennet cehennemdir bana o. He sensiz cennet bile, ha, bile sürgün, sürgün sayılır be. Sürgün o sürgün mü? Vurgun ne? Vurgun ee, sensiz yok. bir gün bile... Aynen. Yok vurgun şey yok falan. Musta sanma sevgi dindi dili dargın sayılır. sayılır. Ee, bir gön, saniye sevgi dindi. Ben, ben de abi, bir zamanlar bir sevildim bir ama seninki düpedüz sürgün Vurgun sayılır. Evet vurgun sayılır doğru. Vurgun cevap. değil mi? Vurgun. Sürgün diye bir şey yok? Vurgun, abi, sürgün evet, diye bir şey var. kafiye olarak da seninki düpedüz vurgun sen cennet bile sürgün sayılır. O ama bu şarkı değil bu beraber. Atar gider e gider gibi yani atarlı giderli bir şarkıdır. Hatıralar sarmış dört piliyorum yeterli oktay bey yeterli <gülüyor> e, tamam buyurun dostum Nisan felaket dediler zaman hep aynı geliyor dediler zaman <gülüyor> hep azamir <gülüyor> ama o dediler deyince de insan gerisini getiresi geliyor getiresi geliyor, geliyor Hakan'a çünkü Getiresim dediler geliyor. iki nokta üst üste tabi Vallahi doğru. Bilal Özgen'in Hicaz eserini de almış olalım bir kez daha. Birazdan da Uşak Dediler olun muymuş. Dediler Dediler olun, Ege yeterli. Yapmayın kurban olayım sabah sabah. Ben zaten radyoya gelirken sabahleyin açtım sonuna kadar nedim, başka nedim? bir özel bir kanalı. Özel kanal değil ya. Aa, çok güzel. Türk Sanat Müziği kanalı. Türk Sanat Müziği kanalı. Ay bir bir neşve içinde geldim. Bir mutluluk içinde geldim inanılmaz. Soranlara. Üstten <Gülüyor> arkacamı siliyordu ben geldim. Dur. <Gülüyor> Otobankta. O coşku, o coşkuyla. Nasıl ya yayından önce cam mı siliyordu <gülüyor> Safa Radyodan işe gidecekmiş gibiydi yani. <gülüyor> ne cam, cam ıslakken şöyle bir kabasını alı dedim. Nisan felaketi kapımızda siz gülüyorsunuz eğleniyorsunuz ama Susan Miller ne gülüyor ne eğleniyor insanlara uyarıyor alert durumuna getiriyor. Ya Kasım ayında gaza getirdi getirdi bizi. Kasımda gaza getiren Nisan'da kim bilir neler yapar. Yürüyün durmayın dedi şimdi Venüs geri gidiyor yok ee, Merkür tersine döndü yok bilmem ne Beri'ye geldi. şey söyleyeyim Böyle astrolojiye yatırım, yatırım yaptık. Yemin ya. ediyorum bir gezegenleri böyle sıraya dizip ağızlarına burunlarına çakısın o Mars'a o Satürn'e böyle Jüpiter'e kafayı böyle beline her şeyine geçireceksin ya. Kötü bir Terbiş. şey mi oluyor? Var. Kesin kötü bir şey olacak demiş. 29 Nisan 2014. Tarihe bak Oktay hangi güne denk geliyor? Çünkü Bakayım abi 29. Miller'ın en gıcık olduğum şey. Şunu Hep yaz. 29 Nisan getiriyor. 2014 Cumartesi mi? Ne? Salı. Salı. Salı. Saçma sapan bir gün. <gülüyor> 29 Nisan 2014 Salı. Aman kimseciklere söz vermeyin. Korkunç bir olay meydana gelecek. Ne olan diyenler var da... Zombi Ben dün seyrettiğim filmin etkisinde de <gülüyor> olabilirim ama... Dünyalar Korkunç, Savaşı. Neydi? Şey, World, Dünya, World, savaşı Dünya Savaşı Z, Z. Z. Sen ne seyrettin dün? Şarapçının Güncesi. <gülüyor> Bottle Shock. Şarapçının Güncesi diye geçir. Sen Kimse kusura bakmasın Cumhuriyeti mi dedin Ege? Çok zamanında demiştim. 28 dakika önce. Yok demedim. Diyor Demişsin. demişsin Doğa Be, Doğa ve yalan mı söylüyor ya da Yo, Doğa Hanım? Yayında falan söylemişimdir ya. Şey, şey, yayında söyledi. Yayında işte. diyorum. Twitter'da falan söylemişimdir. 28 Yok, modern ya. sabahlarda diyor. Eski programda <gülüyor> söylemişimdir. Bugün hiç Söyledim şey mi söylemedim ben, mi müktemer. Şey söylemiş olabilirim. Söylemiş. Olabilirim de ya. Şimdi delillerle konuşunca ağzı değiştirdi. Söylemiş kim, olabilirim kim Cumhuriyeti. Kim söylemiş hanımefendi? Mi? Doğa Aytun'a. Doğa Bey mi Doğa Hanım mı? Bile O anlaşılmıyor. Konuyu bu bu çözecek. Peki Bakıyoruz. 11 yıl beklemiş de niye bugün bunu şey yapıyor? Mani dar. Kimse kusura bakmasın ben burada şey ararım. Ne ararsın? Ne? Ararım? Art niyet. Art niyet ararım. Ha. Operasyon ararım, darbecil kararım. Çok komikmiş ya nasıl kaçtık biz kimse kusura bakmasın cumhuriyetini. Belki şey şarkılara, mi? türkülere dalınca unuttuk, görmedik fahir. Vallahi öyle çok daldık. Ne olacak? Kötü bir şey mi olacak? Kesin mi? kötü bir şey olacak dedi. 29 Nisan'da gerçekleşeceğini, gerçekleşeceğini iddia etti. Olay için takipçilerine özel dersler vermeye başladı. Ne olacak efendim? Onu tam olarak söyleyemiyoruz. 29 Nisan Salı gününü Kim aman için? kimseciklere Yalnız, söz vermedi. Yalnız çok özür dilerim. Hiç susun bilir, tazı değil. Kim için kötü şeyler olacak? Ha evet. Yani biraz bir şey. benim, olmaz. benim bildiğim susun bilir bunu şey yapar da gönderir roketler. Ha, ne bileyim. Başaklar da yırtılacak evet, diyecekmiş. Evet, şuraya şuradan şuraya kadar diye onu şey yapmış açmış haritayı açmış seç kendine yer mi seç demiş. Ne manyak mısınız susun falan demişler. <gülüyor> Aman pardon ne bileyim demiş ya benim de akıl mı bırakıyorsunuz insanda. Ee, 6 milyon 500 büyük kişinin ziyaret ettiği sitesinde %42 ile %47 arasındaki takipçileri Amerika'dan olurken bölgeler arasında farklı beklentiler bulunmadığı belirtiliyor. Biraz düştü yalnız bu 17 Aralık'tan sonra. 17 Aralık'tan, önce, Aralık'tan tamam sonra Susan Miller gerçekten eski Susan değil Miller hiç değil. Ee, ne olacağı konusunda bir fikrimiz yok ama çok da iyi bir şey olmayacağı, olmayacağı garanti gibi bir şey demiş Tuzum İler. Ben bu arada 40 yaşından sonra Burçlara inanmaya karar Ege, verdim. şunu söylüyorum sana. Sen 40 yaşında değilsin Şeker kardeşim. İnanmaya Sen 38 yaşındasın niye 40 yaşındayım? İki sene sonra inanacağım. İki sene sonra konuşalım bu konuyu. Ben ben çünkü benim sözümü ben... çalıyorsun. Bak ben 40 yaşında adamım. Sözüm bana ait. Neden? Ben 40 yaşını bitirmişim. Sinirinden de bence Fahir aklı. Ya Selim Başak Burcu ya. Başak Burcu'nun özelliği Tertipli düzenli olması ya. Evet. Böyle bir sepeti getirip önüne döküyorsun oynasın diye. Değil Toplamaya de. başlıyor oyun olarak. <gülüyor> Fire hiç, sinir... olarak hiç sinirinden olarak vazgeçme. Adam konuyu değiştirdi. Evet sen konuyu Selin, Melek yavruna niye getirdin ya? Çocuk e, kozunu olur. çok çabuk kullanıyorsun ege. onu Benim çocuk... de benim de dikkatimi çeken bir şey. Fire'ın 40 yaş şey dikkat çekiyor. Kozunu dikkatini çekiyor. Abi Selin çok hastaydı Dün, Ço Çocuk kozunu çok çabuk kullanıyorsun. Yalan <gülüyor> yanlış kullanıyorsun. Dün ateşliydi başka şey konuş. Bak işte, sevgili dinci bütün hafta sonu böyleydi. Ege biz... ne yapıyorsun ya Selin çok ateşli, Selin çok ya. ateşli ya. Çok, <gülüyor> Sen ya. çok hasta ya. Ben hiç, çok hasta. hiç şey yapamadım Çocuklar Selin çok ateşli e, Evladı ateşli olan babaya da ne denir ne Geçmiş de olsundan öte ne denir Yalnız Fahir şöyle de bir şey var Bu adam eğer Burçlara inanmak istiyorsa inansın Sonuçta da, Doğru. inananlar için ömre bedel bir şeydir Burç yani. yani 40 yaşı öncesi sonrası fark etmez Bugün kaynağı var İnansın gitsin 29 Nisan 29 Nisan salı günü Neyse hafta sonu kötü ya yani hafta sonu esnafın yüzünün güldüğü bir gün var. Bari ona denk yetinirmiş İnşallah hava sıcak olur var. ama 23 Nisan sonrası olacağı için bir, rahmet olacak. bir güzel böyle ışıl ışıl bir hava inşallah diyoruz değil mi Oktay? İnşallah de Oktay. Tabii inşallah. inşallah seçimlerden de, hemen sonrası seçimlerden olması hemen, manidar hemen sonra. hemen sonra. Hemen sonra doğru 28-29 gün sonra. Yani. Seçimleri etkilemek üzere değil o zaman. Yani Alakası. o zaman sözün müyelörü bir art niyet arayacağız mı aramayacağız mı? Ya rahmeti, seçimlerde arayacağız. koalisyona gidecek. Hmm. Değişik bir şey bence. Olabilir. Son bir şu reklama gider en son gider son hayat. En, en son son. Şu soruyu soruyorum. Çocuklar, bunca yıldır yaşadınız. Süre vermek yıldır hayattayım. Ben bakın <gülüyor> sen, sen dinleme Faiz, ben Ben dinlemiyorum. Şey ben, ben dinlemiyorum. Oktay sana soruyorum. Söyle abiciğim. Bunca yıldır yaşıyorsun. Evet sesin başında ilginç bir olay geldi sesinde oldu sessizliğinde paran da oldu parasız zamanlarında oldu mutlu oldun mutsuz oldun üzdün üzüldün kırdın kırıldın kimseyi kısacası... kırmadım <gülüyor> Kısaca... kimseyi üzmedim kısacası doya doya hayatı kana doyasıya kana doyasıya ve biter diye yaşadığını iddia edenler bugün hangi noktalarda hepimiz gayet iyi biliyoruz. <gülüyor> Çok <gülüyor> heyecanlıyım sevgili inciler. Şu anda soruya dair en ufak bir fikrim yok. Bana, Bana sorulacak bir şey var bunda? Sana sorulacaktı ama yani sen, 40 sen, dedin, 40 sen yarı yolda koptu gittin. Sen orada tamam, biz evet. el sallıyoruz şu anda tamam. sana. Hoşçakalın. Hoşça Ege Şunu sormak istiyorum. Bugün'e kadar para sana hiç mutluluk getirdi mi? Teşekkürler. Bir kere şey de getirmişti. <gülüyor> Miktar ver vermek zorunda mı? Miktar miktar ya. Bacım miktarın nesin anladım? <gülüyor> Miktar da gerçekten en aktarla İki son derece. Oldu. Bu bölümler attılar. <gülüyor> Hakikaten soruyorum. Bir kere şey de getirmişti. E, pantolonumun cebinde hiç beklemediğim zaman yıka, yıkanık pantolonumun. Yıkanık. yıkanık mı? Yıkanmış. Yıkanmış pantolonumun Yık, cebinden bir miktar para çıkmıştı. Sen mi yıkadın onu? Sen mi yıkadın onu Yok makina. makine. Makine. Makine. Kina diye geçer. He. O bir de sen yıkasaydın kitabın çünkü <gülüyor> kitabın sen çünkü yıkasaydın ne diyecektin? Yıkan, Mısın. Yıkamışsın diyecektim. Ee, bir de oku, okuduğum bir kitabın okumuşsun Sonradan aa ben bu kitabı okumuşsun demek ki dediğim bir kitabın içinden çıkmıştı. O zaman o iki olaydı bana çok mutluluk getirdi. Bir üçüncü olayda bunları bir herkes bir, bir orada bir parantez açsın. Antrep parantezi. Antre şey de var mevsim. De mesela işte kışın paltonun cebinde bir 20 lira unutuyorsun bir sonraki kış çıkıyor. Tabi enflasyondan biraz etkilenmiş ama gene 20 lira 20 liradır arkadaş yani diye. arkadaş tabi ki doğru söylüyorsun ya o da sana bir can şenli En şey çok yani. sevindiren para herhalde o. Unutulan para değil mi? Bugüne kadar yani. cebinizde unutarak bulduğunuz en yüksek meblağ hmm. 700 lira Yalan söylüyorsun Sen 700 söylüyorum. lirayı dünyada unutabilme kapasitesine sahip en son Aa, kişisin. Hakikaten sizin yanınızda olmuştu hatta. Ben ondan korkarım arkadaş. Yalan söylüyorsun 700 ya. 700 lirayı bulan 700 lirayı kaybeder. Ve de o hiç farkında alamıyor, olmadan. Doğru. Demek ben... ki ben 700 lira kaybetmiş yaşamışım. Kaybetmişsin kaybetmiş. diyeceksin. Sanki milyon dolarlık adamsın da 700 lirayı kaybettiğin zaman hiç fark etmiyorsun. Neyin havasını atıyorsun bize kardeşim? Ya işte geri geri. bir 700 gecede... lira bir o gecede hayatta harcamam. <gülüyor> Senin bir 30, gecede harcadığın en yüksek meblağ nedir? 25 lira <gülüyor> Bana da sor Fahir e, Yok da senin ne kadardır? <gülüyor> 27 lira Bak Bu <gülüyor> da sana en güzel cevap Neyse para tabii ki saadet getirir Sadece tek bir yerde O da İspanya'da Yani yerde olarak değil İspanya'da yapılan araştırmayı söylüyorum size tamam. Para tek bir yerde saadet getirir demişler Efendim nerede demişler? Efendim sekste demişler Nasıl demişler? Vallahi billahi demişler Fakire bakmışlar Zengine bakmışlar <gülüyor> Fakir, daha fakir, zengin, daha zengin. Hangi konuda? Seks konusunda. Kaç kişi konuşuyor bu sitede araştırma? Üç kişi var değil mi? Benim tespit edebildiğim en az üç kişi konuşuyor. Ben de bir tane de üçle, Kaşlara bakarak <gülüyor> bir kişi de sessiz sadece kaşları kaldırarak dinliyor gibi. Daha iki kişi diye düşününce bazı yerler mantıksız geldi. Sosyoekonomik faktörler gözetildiği dakikada. Bak ciddiyleşti şu anda. Evet, şu anda demişler. Para'nın işte, tek saadet getirdi ya. Seks demişler ya. Seksi daha lezzetli oluyor demiş. Nasıl demiş ya? Nasıl? Daha, ben anlamadım. Ben de anlamıyorum da hiç gel yani muhterem anlıyorsun. bize anlatırız demişler. Mon dedim ne işim olur? Dedin. <gülüyor> dört kişi <gülüyor> oldular. <gülüyor> ya fark ettin mi? Dört. İşte <gülüyor> dört fa fa oynatan adam de ya. yanlarına gitti. <gülüyor> ne ara gitti sen ya? Ne güzel tatlı tatlı konuşuyorlardı. Paran varsa çok tatmin. Ne kadar para o kadar tatmin. Ne kadar çok ekmek o kadar köfte. Yani az tatmin çok tatmin. Hepsi az sonra. Modern Modern Sabahlar Modern Sabahlar Bu üstüne efendim espriler şakalar <gülüyor> Bir yılda kaç bin ayrılık Olmuş olabilir? Hayır, bir yılda Ülkemizde 52 mi? hafta var onu sorsaydım Ankara'da Ankara'a Ankara aile... okudum az önce Okudun İstersen mı? net rakam vereyim Dur o zaman fayrıdan alalım Dur ya bir dakika Ankara'da mı? Hı -hı. Sadece Ankara aile mahkemelerinin raporu elime geçti ee, Sadece o 2013 mü? 2013 Ben de en az bir tane biliyorum <gülüyor> Yürütemeyenler mi? Temelden sarsılma. Temelden sarsılma. Sebep bu. Ee, o zaman 1, 2, 3, 4 bir o arkadaş şey yapmıştı. Bayağı zaman alır oradan... bu. Bugünlük programımız bitti. 40, 40 mı? Oktay 40 diyeceğim ama. 13 bin ayrılık. 13 bin böyle ayrılık olmaz. Hiç Tahmin etmediğim bir çarkıyla devam ediyoruz. <gülüyor> hayata Böyle kast ile yalnız kalınmaz. 53 çift hayata kast pek. Hayata kast ve mı? Onur kırıcı davranış sebebiyle bu. Aman ayrılsınlar hayata kast varsa. 3 evet. çift mi? Evet. 36 çiftte zina nedeniyle evliliğini sonlandırmış. Zina. 12358 çiftte evlilik birliğinin temelden sarsılması gerekçesi. Bu zaten fix bir sebep. Evlilik birliği Nedir temelden? temelden sarsılma. Mesela diğerleri de temelden en sarsılma Hemelden sarstı. ama yani şey, onur kırıcı davranışı Gerçi Zina biraz az mıymış? Zina biraz oh. az. Ege az buldu Zina'yı. Zina'nın biraz daha artması lazım. Çok gerilerde kalmış. Biraz daha öne çıksın. Oh. O, pek, o pek doğru olmayabilir zaten. Açıkça ifade etmeyenler olabilir. Evet, büyük ihtimalle. Efendim, neden ayrılıyorsunuz? Zina yüzünden efendim. Zira Zina yüzünden ayrıldık diyen insanlar var. Di yani 12 bin kişi. Biri de sensin faiz Yürütemedik Var. mi bu lafı ettiğin için ha, yok. Yoksa Sen... başka yerlere gitmesin Saçma sapan <gülüyor> Buyurun ne dedin Yürütemedik diyenler 12 bin kişi Yürümüyor efendim 12 bin kişi demek ki e, kaderde varmış ne diyeceğiz? Ya da eskilerin ifadesiyle anlaşamamışlar Anlaşamam. ya ama Yürütemem. Yürütemedik işte demiş Bir daha baksınlar bir bakarak artmış olsunlar Artmış mı azalmış mı neymiş şimdi bu rakam Geçen artmış. seneyi bilmiyoruz 2013, 2013'de artmış Boşanmalar iyice arttı Oktay Dünyanın sonu mu geliyor ne diyorsun Boşanmalı. Çünkü Susan Miller da şey yapıyor belki de 29 Nisan'daki döngü. Herkes boşanacak bir anda. Everybody's taşı gibi herkes bir anda çat diye o anda boşanık duruma verecek. 19.125 dava görülmüş. Bu davalarda 13.037 çift boşanırken 6.000 küsür şu anda hesaplayamadığım e, miktardaki çifte tekrar evliliklerine devam etmişler. Aferin onlar bir şans daha vermişler tebrik ediyoruz onları. Boşananlara da tebrik ediyoruz. da boşa tebrik an... ediyoruz. Herkese tebrik ediyoruz. Biz full destek diyoruz. Her konuda full destek. Bizim bizim hakimlerimiz genelde böyle bir daha düşünün falan filan gibi bir yaklaşımları var ya. Evet. Ama şöyle oluyor mesela. O böyle... onu yaparken şey mi diyor acaba bir tara, yani bir iyi şeylerle aile kurumuna sahip çıkmak adına bir davranış ama evet bir taraftan da mahkeme yoğunluğunu arttıran şey. Bir... bunlar kesin gene gelecek iki ay sonra ama gene ben bunlara bir şans vereyim. Yürürse yürür. Ama o şey gibi işte şey diye düşün bazı işlerde vardır ya bugün yapmak istemez ya o siz haftaya gelin falan diye. Ha, on... Yani onu da da işte ne o 2 ay sonra öteliyor. O gün yapmak ise o gün boşamak istemiyor. Yani insan her gün boşa boşa boşa boşa boşa boşa e nereye kadar boşa? Yani bazı hakimler var. İşte 35 yıllık hakim bilmem kaç bin tane boşan, boşamış Katar ama müzelsin. öyle de hemen boşamıyorlar ya öyle hemen şüphesiz ki medeni kanunumuz çok güzeldir ama yani orada bir, bir iki dakikada falan boşanılıyor bir, de bir devlet yapısının da orada tamam siz boşanın ya da bir daha düşünün siz demesini de ben bir garip buluyorum yani 2 dakikada boşanıyor diyorum İki ya. 2 dakikada boşanan yok herhalde ya. Erki yani Çok... kağıt işi çıkacak diye devlete şey olmasın diye Kırtasiye olmasın diyor. Ha bir daha düşünüyorsunuz diyor. Ya yani yani devlet lazım ofisi var niye şey Değerli diyorsun. evrak. Değerli gider doğru. 34 kişi terk nedeniyle işinden boşalmış. Efendim bu adam sigara nedir... almaya çıkanlar bunda. <gülüyor> Evden ekmek sigara değil. Sigara almaya gidilmez. Ekmek almaya gidilir Ege. Bu Vallahi da... bak sene 2014 ekmek mi? alacağım diye çıkan adamı Hı. daha pis buluyorum. Çünkü evdekiler ekmekle <gülüyor> bekliyorlar ya öbürün sigara kendinde sigara almaya çıktı da bir yerde öbürleri çorbaları falan koymuşlar ben ekmek almaya çıkıyorum Valla güzel hakikaten herkes de bekliyor Çorbayı öbürleri içten... dediğin de evde kalan kalabalık evet, bir grup işte, herhalde Çorba yine bayat ekmekle içilir Ege ona bir şey demiyorum ama orada zeytinyağlı var Evet doğru ya Ya hele pazar kahvaltısıysa ekmeksiz, eyvah Ekmeksiz olmaz bu. Ekmek. ki büyük ihtimalle kahvaltıda çıkıyorlar Tabii ekmek. pazar kahvaltısında e adam, pazar kahvaltısında et öyle git ne diye pazar kahvaltısını milletin boğazına disin? Bir herkes travma yaşadığı için... Çok... Ek, ekmeği biriyle gönderse mesela... Masumane olacak Valla biraz Hayır. daha şey yapar. Hayır yani. o da sinir bozar. Çiçek ekmek bekliyor. aldı mesela çıktı çiçek ekmek Ay, aldı. Oktay çiçek ekmek var mı? <gülüyor> var. Çiçek. Susamlı çiçek ekmek bir tane de baget almış. Onu da ortadan ikiye böldürmüş aynı torbaya koymuş. Hiç onu yapmayın. Şey. Onu göndermiş. Bir o baget ekmeği ortadan kestirmeyin. Sen baget ekmeği sokakta çocuk koşan... Fransız çocuk fotoğrafı gibi mi istiyorsun? Ya evet. Böyle meşhur fotoğraf. Böyle bizdeki ne de pıtı pıtı. pıtı pıtı bir de tam kabuğunu da kesmiyorlar. Böyle oradan kesilip lıp diye yapışıyor evet, birbirine doğru. de. Yani birbirinden i̇kiye katlanıyor. İkiye Kesinlikle. katlanıyor. Yani yapmayın onu ya. Niye o zaman baget alıyorsun şeker kardeşim? Alma. Nasıl baget nasıl yeniyor ya? Baget bütün mü yeniyor? Aha, böyle ağza böyle ah, kılıç tutar gibi, gibi, kılıç yutar gibi Hatta yanık bageti sokan adam vardı ya. Hemen boşandı. Hemen Vallahi ekmek, alarak, ekmek almaya çıkacaksa başka bir şey uydur. Pazar günü yapmasın çünkü milletin boğazına dizmesin bir de o travma. Şimdi millet pazar kahvaltısını zaten haftada bir yapıyor. Yumurtayı kırdı. Hayır bir daha yapmaz. O travma yüzünden pazar kahvaltısı Doğru. zehir olur Hayatı boyunca pazar, kahvaltısı pazar kahvaltısını... Pazar kahvaltısını haftada iki kere yapıp boşanan adam biliyorum ben. İyi o gene Sa iyi. Sen neye saçmalıyorsun diye. Bir çarşamba yapıyoruz biz demiş. Uzun uzun anlattığında biliyorum bu sıkışık hikayeyi. Yani. Bir de pazar yapıyoruz demiş. O Nasıl zaman... yapıyoruz pazar kahvaltı yapalım? Her gün korkuyoruz falan filan diye konuşmuş. Tüm bu, sıkıntıların... bu, tüm bu sıkıntıların üstüne bir sünger gibi gelsin. Ben var ama yapma. Fi aman. Bombeleyo. Buyur efendim. Vallahi var ya hepimize. Oh en sıkıldığımız anlarda bombeleyo bizlerle olsun bombayla yok. Güzel bir, bir hayır duası. Valla hakikaten hayır duası. Hayır pazartesi duası. Ee, ne dedik? Efendime söyleyeyim. Yarı yıl tatili cuma günü başlıyor. Sömestre, sömestre dedikleri işte bu olsa gerek. Kimilerinin 15 tatil dediği. 17 milyon öğrenciyle 800 bin öğretmen cuma günü tatile çıkmak üzere yola koyulacaklar. Ve 2013-14 eğitim öğretim yılının ikinci yarısı 10 Şubat'ta başlayacak. Herkes saatlerini ona göre ayarlasın. Aman kimseciklere söz vermeyin. Ortaokulların 8. sınıflarında okuyan öğrenciler ise 28-29 Nisan'da ortak sınavlara girecek. Aha! Susan Miller 29 Aa. Nisan güncesi açıklandı. Aman o, onu şey yapmış olamaz ya. O zaman Nasıl her sene söylemesi hani, lazımdı. Hayır dik kez bu sınav, sene. Sınav, bu, bu sene 29 Nisan'a yani. geldi Oktay. Her sene, her sene 29 sıkıntı... Nisan'da sınav mı var abi? Sesimi inceltiriyorsun bana. Yok ama her sene her bir sınavda, sınavda bir, bir fiyasko oluyor. oluyor. Yani onu diyorum ya. Her sene Demek bir sıkıntı ki bu sene ki. Paralel suzun diyorum o zaman. 11 sene bekledi Suzumiller Merkür'ün geri gitmesi için bu anı mı buldu. Tam yerel seçimlerden yani, önce. Yani tamamen nedir bu durumda o zaman? Suzumiller'in bu haberi tamamen manidar. mani, dar. Bu arada Başbakan Erdoğan bugün Brüksel'e gidiyor. Hayırlı yolculuklar olsun. Ee, Avrupa Birliği ziyareti yapacak. Bir şey bekliyor musunuz? Vallahi Yiğit Bulut'la gittiği için çok büyük olaylar da bekliyorum bir taraftan ben bekliyorum diyecekti ama sonra sonra yani. Yani, hele yani böyle bir şey ya şöyle şöyle falan filan dedi. La biz vazgeçtik zaten falan gibi bir şeyle de dönebiliriz. Ve bunu da çok büyük muhteşem Türkiye ata haline getirerek dönebiliriz. Dur bakalım. Ne oluyor başkan? Gö göreceğiz. Gereksiz eposlar hayatımızdan 32 dakikamızı yor yor yordu. Bu <gülüyor> da bir hikaye olarak aklınızın bir kenarında olsun. O da aman kimseciklere yine mail atmayınız. Gereksiniz. Bu arada Obama'dan bir açıklama var. Ay ne açıklıyor? Ay o selfie meselesiyse o bitti kapandı artık. Obama'dan bir açıklama var. Ee, ne demişti? Obama dur bakayım. Ee, şey alkol uyuşturucudan daha tehlikeli demişti. Uyuşturucu dedi esrardan. Çok özür dilerim de bunu yıllar önce Cooper Cooper'da söylemiştim. Yani hatta şöyle söyleyeyim ama Obama'nın da öyle fotoğrafları var ya. Böyle Kanaat salvesi. önderi olarak gördüğüm insanlar Slash ve Alis Cooper olunca böyle şeyleri tabii ki <gülüyor> benden bekliyorsunuz herhalde. O çok bir zararı yok ya zaten doğada var falan diye böyle e, Alis Cooper'un yaklaşımı kimin yaklaşımıydı? İşte Cooper diyor hep uyuşturucuya karşı savaş açıyorlar. Her köşe başında alkol var. Al, alkolik olduğu için eski alkolik. Ona savaş açtılar ben mağdur olmazdım demiş. Doğru demiş. Colorado <gülüyor> eyaletinde biliyorsunuz yasallaştı. Evet. Hı hı. Bununla ilgili bir soru sorulmuş Obama'ya. Ee, demiş ki alkol esrardan daha zararlı. Çocukken ben de esrar kullandım. Benim de esrar kullanan arkadaşlarım var demeye getirmiş. Bunun zararlı ve kötü bir alışkanlık olduğunu anladım. Ee, ondan sonra o yüzden gençliğimden koca bir adam olana kadar içtiğim sigaradan da bir farkı olduğunu düşünüyorum demiş. Değişik kafa karıştırıcı kafa açıklamaları yapmış. Yani onu, da onu da kafası karıştırıcı açıklamaları yapmış. Onu sigara bırakmadanı biliyoruz. Tabii canım. Onu, onu, sigarayı o zaten bende. Fısır fısır içiyordur kesin Beyaz Saray'da. Ha, ama toplum. Leş gibi olmuş ya. O şey kubbenin altı sararmış. Vallahi öyle. Hele Meydan'da ki. Meydanda içiyormuş. Yani oval ofiste kim içiyordu başkanlardan başka? Başka hiç içen yok. Nasıl yok? Hiçbir başkan içmiyordu. Yok, Can, başka hepsi o yok. kadar şeydiler de pürü paktı ki hiçbiri içmiyordu ya. Clinton biraz içiyormuş. Clinton Baz, bazen içiyorum demiş. O sinirlendi. Pro içiyormuş galiba. Clinton'ın şey geyiği de var ya ben istediğim zaman içiyorum. istemediğim zaman canım istemiyor demiş. Şey ne demiş. Uzun ya uzun, uzun bunu anlattın. Kokteyl falan aldığımda o zaman içiyorum. İleri miydi? Clinton bu yüzden boşamış. Paket taşımıyorum demiş. Boşamış mı? <gülüyor> <gülüyor> ne ara boşandı ki? İleri Clinton'lar boşandı mı? Clinton'giller boşanık mı? Bir ayrı yaşadılar Ankara falan. Ankara Aile yani. Mahkemesi kararıyla onlar da boşanmış. Ama hiç bunlar yansımıyor yans <gülüyor> Makarada sürdürdüklerini biliyoruz. Yanıtın şeyin davanı ama şey yapmıyoruz. Bu konuyu açmıyoruz. İyi hadi artık reklamımız mı var? Biten mahkeme ile ilgili konuşulabiliyor mu? Biten, Biten mahkemenin, mahkemenin ardından ağlayamam ben <Gülüyor> böyle. Lan mahkemenin ardından ağlayamam ben böyle. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Sevgili sanatseverler. severler. <Gülüyor> Çağdaşlık Kalesi modern sabahların son dakikalarında içindeyiz. Hepinize güzel bir pazartesi günü diliyoruz. Güneşli başladı. Tatlı bir gökyüzünün altındayız. Tatlı bir Hı -hı. sıcaklık var. Hı -hı. Siz de ona göre davranırsanız gerçekten işin akışını değiştirebiliriz. Hı -hı. Kış ortasında bahar coşkusunu yaşayabiliriz. Hı -hı. Sizlerin son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bir bahar tadında bir gün. E, gönlümüzde ilk bahar. E, iş hayatımızda yazı. Yaşadığımız sağlık konusunda bir numara e, olduğumuz Hiç, hiçbir şey sonbahar yakıştırmak istemem. Hiçbir şey sonbahar yakıştıramadım ya sonbahar ne olsun şey dertlerin tasaların hazan mevsiminde mevsimini... yavaş yavaş ya. dökülen yapraklar gibi hayatımızdan çıktığı bir gün olsun. Aynen. Güneşli abi. pazartesiler. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah ya. yine havada kaldı. Havada kaldı. O zaman <gülüyor> yine herkese yine havada kaldı güneşli e, pazartesiler. Hep yeni bir e, saati insanlar şeyle başlasın Ege Bir neşve ver küçük bir neşve. Yani söylemeye çalıştığımız şey şu. Ya aslında tam olarak Hop. istediğim şey. Mükemmel bir gün olacak.